Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Hürriyetten Yücel Sömez'in haberine göre kuşların yok olma tehlikesinin kategorilerini belirleyen Avrupa Kuşları Kırmızı Listesi güncellendi. Buna göre Avrupa'da her 7 kuştan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Üstelik tehlikeli olan yalnızca kuşlar da değil. Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun Avrupa genelinde 54 ülke ve bölgeden binlerce gönüllü desteğiyle hazırladığı rapor çarpıcı. Buna göre Avrupa'daki kuşların %13'ü yani 71 kuş türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bir diğer de işte yaklaşık her 7 kuştan biri. En hızlı yok olan kuşlarsa ördekler ve kıyı kuşları. Ancak bu tablonun küçük bir parçası. Gezegenimizde sadece kuşlar için değil tüm canlılar için bir geri sayım söz konusu. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin yani IUCN'in verilerine göre dünyada 38.500'den fazla canlı yok olmanın eşiğinde. Bu bilinen türlerin %28'ine denk geliyor. IUCN verilerine göre bizde de yani Türkiye'de 585 tür tehlike kategorisinde. Bunların 29'u memeli, 26'sı kuş, 23'ü sürüngen, 12'si kurbağa ve semender, 251'i balık, 48'i yumuşakça, 41'i diğer omurgasızlar, 147'si bitki, 8'i mantar ve tek hücreli. Türkiye'nin muazzam bir canlı çeşitliliğine sahip olduğunu ancak elindeki değerin zenginliğinin pek de farkında olmayarak en değerli hazinesinin önemli bir bölümünü kaybetme noktasına geldiğini anlatan NİDE Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Profesör Dr. Ahmet Karataş her şeyden önce her canlıyı ayrı ayrı önemseyip onların da bu topraklarda en az bizim kadar yaşamaya hakkı olduğunu kabul etmemiz gerekir. Ardından yapılacak koruma çalışmalarıyla ülkemizde yok olmak üzere olan türleri kurtarmaya başlayabiliriz, diyor Ahmet Karataş. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın ofisinden bir açıklama var. Elektrikli araçlar için şarj noktalarının gelecek yıldan itibaren İngiltere'deki yeni binalara kurulmasının zorunlu olacağı belirtildi. Düzenlemelerin İngiltere'de. Yeni benzinli ve özel otomobil satışının sona ereceği 2030 yılına kadar her yıl İngiltere'de 145 bin kadar ekstra şarj noktasının kurulmasına yol açacağı söylendi. Düşünün 2030'da artık İngiltere'de benzinli ve dizel araba satılmıyor. 9 yıl sonra ya Türkiye'de? Türkiye'deki durum ne? Türkiye'deki şarj altyapısı ne? Abdülhalim Demir öncülüğünde başlatılan yeni bir kampanya var. Anti Black Friday yani Kara Cuma karşıtı bir hareket başlatmış. Tüketim çılgınlığına dikkat çekmek için isteniyor. Denmiş ki her sezon değişen zevklerimize göre yaptığımız alışverişin dünya kaynaklarını tüketmekte olduğunu bilsek daha isabetli karar alır mıydık? Her şeyden daha az olduğu zamanları bir hatırlayın. Bir ayakkabıyla ya da elbiseyle sahip olmak için ne kadar çaba, ne kadar değerliydi değil mi? Şimdi ise daha kargo elimize ulaşmadan Sahip olmaktan sıkıldığımız, sahip olmanın keyfini yaşayamadığımız kıyafet yığınlarıyla dolayı etrafımız. Hep yeniye odaklıyız. Modası geçmeyen, yaşanmak anılarımızı, ilk buluşmalarımızdan kalma, sinema biletlerimizi ceplerimize koyduğumuz, yıllarca giydiğimiz kaç parça eşyamız var artık. Sadece bugünü düşünerek yaşayamayız. Çünkü dünya artık bu yükü taşımıyor. Davranışlarımızla tercihlerimizle ayak izimizle dünyanın hafızasına kazıdığımız bu tüketim çılgınlığında değişimin kendisi olmalıyız. İşe isabetli karar verebilecek büyük ve etkili güce sahip olduğumuzu bilerek başlayalım. Alışkanlıklarımızı tercihlerimizi ona göre yapalım. Doğal geri dönüşüme uygun çevreye en az zarar verecek şekilde yaptığımız alışverişler satın alma isteğimizi kabartmak için yarış halinde olan moda sektörüne yön verecektir. Sepete ekle tuşuna basmadan önce sadece bir düşünmemiz dünyayı daha güzel bir yer haline getirebilir diyor Abdülhalim Demir. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre erkeklerin et ağırlıklı diyetleri kadınlarına göre %40 daha fazla karbon salımına neden oluyor. Araştırma ayrıca beslenme alışkanlıkları ile ilgili emisyonların dörtte birinin kahve, alkol, kek ve tatlılar gibi isteğe bağlı yiyecek ve içecek grubundan geldiğini gösterdi. Benim insanları sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarını teşvik eden politikaların bitki bazı gıdalara odaklanması gerektiğini ancak içeceklerin değiştirilmesi ve tatlı atıştırmalıklarının azaltılması yönünde daha fazla fırsat tanıdığını söyledi. İkincil bir araştırma ise batı ülkelerinde vegan ve vejeteryan diyetlerin normal diyetlerden yaklaşık üçte bir daha ucuza da gelebileceğini bunun ayrıcalıklı bir orta sınıfın himayesinde olduğu algısına tezat oluşturduğunu söyledi. Plus One dergisinde yayınlanan çalışma 3200'den fazla gıda maddesiyle bağlantılı emisyonları analiz etti ve 24 saatlik 3 periyot boyunca yiyecek ve içecek alımları kaydedilen 212 İngiliz diyetini inceledi. Beslenme alışkanlıkları ortalama gazı emisyonlarının neredeyse yarısından fazlası hayvansal Ürünlerden %31'i etten, %14'ü sütten. Emisyonların 15'ine içecekler neden oluyor. %8'i kek ve bisküvi ve şekerlemelerden geliyor. Araştırma ayrıca vejetaryen olmayan diyetlerin vejetaryen diyetlere göre %59 daha fazla emisyonu olduğunu gösterdi. O zaman ne diyelim iklim krizine karşı ve doğa için bitki bazlı beslenmeyle harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.